Evet. Bugün büyük Büyükgörükçü hocamız tabi defnedildi. Öğlen namazına cenaze kılındı. Allah kabrini nur eylesin. derecesi hale eylesin. Mümalek Erbakan hocamızın da dava arkadaşlarından idi. Ee, onun mebuslarından oldu. Fakat hocaların siyasete girmesinden pişman oldu. Sonradan bize dedi ki bu siyaset işi bize gelmez. Biz dedi İslama hizmet edeceğiz niyetiyle meclise girdik ama e, baktık ki o kargaşada hizmet nasip olmadı dedi. Hocalar hocalığını da kalmalı, e, talebe okutmalı, ders okutmalı, vaz etmeli dedi. Bu siyaset işi bizi sıkıntıya soktu dedi mübarek zat. Tabi büyük öğrenci efendi bana bunu söyledi, 15 sene 20 seneye yakındı ve şu sözünü söyledi dedi ki, ama devlet evladım derdi bana da oğlumdan sonra oğlumdur dedi Biz Hikmet Efendi Sami Efendi Hazretleri'nin halifelerinden Hikmet Tuzkaya Efendi ile e, tanıştık. O bizi tanıştırdı. Mekke'de Medine'de çok görüştük. Her sene ömreler, ayetlere gidişte illa görüşürdük. Hep orada 6 ay orada kalırdı. Şimdi hasta oldu senelerdir gidemedi ama hep 6 ay Mekke'de Medine'de 3 ay, ay orada kalırdı. İbadetle ile meşgul olurdu. Çok ilim ve fazilet sahibiydi. Yani Osmanlı ulemasından intikal eden usulü takip ediyordu. Hemen hemen son takipçilerinden bir. Ben çok sevdi. Ee, sonra efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü ibadummi, annemden sonra annemdir. Hadisini okurdu. Derdi ki bu da benim oğlumdan sonra oğlumdur. Abdurrahman oğlu var. Konya'da vaizdir. Şimdi de vaizlik yapıyor. Allah selamet versin. Allah Teala sabrı, cemil, ezi, ihsan etsin oğluna. Kıymetli bir oğlu var. Güzel, alim bir çocuk bıraktı. Elhamdülillah. Konya'da hizmete devam ediyor oğlu. Ehli sünnet bir Hoca Efendi'dir. Ehli tasavvuf, veli tarikat bir kardeşimizdir. Efendi Hazretlerimizin ödül merasiminde de geldi. Burada hazır bulundu Abdurrahman Hoca Efendi kardeşimiz. Ee, hoca Efendi Allah için konuşan Allah yolunda cihad eden zaten bir meclise girdi. Meclise girer girmez de ihtilal oldu hapse girdi. Mübarek. 11 ayda hapiste kaldılar. Erbakan Hoca ile falan işte her sabah şeyler, namazlı, cemaatle namazlar, işrağı kadar bekliyorlar. Erbakan Hoca işrak, kuşluk hepsini takip eder. Hiç sünnetleri terk etmez Ondan sonra onlar da beraber ona derdi hocam sen şu hadis kitabından oku, şu tefsir oku, bu hukuku oku. Bayağı bir medreseye çevirdiler orayı yani. 11 ay çok ders okudular. E, Taim Büyük hepsini okuttu orada. Çok ilim istifade ettiler. Bazı hapislere girmekte de hayırlar var tabii ki. İnsan Mevlana yaparsa hayır yapar. Kuluna zarar yapmaz. İnsan onu şer zanneder ama hak şeyleri gayri eyle. Zannetme ki gayri eyle. Arifat'ı Görelim Mevlana'yla. Ne eyleyse güzel eyle. Sonra çıktı bir dersler yani girmedi. Yeniden vaazlara başladı. Kapı Camii'nde Konya'nın. Bana da nasip oldu orada sohbet yapmak evvelde. de. Ondan sonra... Giderdik, Konya gittiğimizde de ziyaret ederdik. Efendim, duasını alırdık. Şunu söyledi, Ey, Ahmet Efendi, evladım dedi, biz dedi çok siyasetlere girdik, şunlar, bunlar. zamanda da çok mücadele etti. Efendim, inönü zamanında falan Konya müftüsüydü. Konya müftüsü diye. hep müftüler taviz verirken dikildi. Hiç taviz vermedi. E, o zaman diyorlardı, ya bir müftüyle baş edemediler diye. Öyle şey adam, sert adam, mert adam, yiğit adam, Asla taviz vermez. Hiç. Ölümünü görse taviz vermez. Böyle hoca çok az var. kabr Nur olsun. Derecesi hali olsun. Şimdi bizim Lale Gül sohbetten dinliyorsunuz. Sohbetleri Lale Gül Efendi'den veriyoruz. bize. evvelce istedik. Oğlundan izin aldık dedik. O da gönderdi bize. Allah razı olsun. hizmeti devam ediyor. İşte o sohbetler o vefat etti şimdi. Sohbetler devam edecek inşallah. İnsanlar istifade edecek. Bak kabir. Ve de inşallah e, defteri açık kalacak insanlar bunlar. İlim bırakmışlar, e, salih amel bırakmışlar, sadaka-i hayır yapmışlar İslam ümmetine. O hayırları devam edecek. İnşallah urahman. Şunu dedi, biz dedi, e, yani değişik şekillerde, e, belki siyasetle de beraber İslam'a hizmet ederiz falan. Düşündük ama bu, iş, bu işte dedi, bir hizmet çıkmadı, çıkaramadık dedi. Bütün mesele, bütün hizmet o sultan, koca sultan derdi mamdeven Hazretlerine. O koca sultan var ya dedi, o mamdeven Hazretlerinin. Onun hizmeti gibi hizmet görmedim dedi. Nedir o? Medreseden talebe yetiştirmek. İlim okutmak, bazı nasihat, emri bil tebliğ ve davet. Hizmet budur dedi. Bundan başkasında hizmet görmüyorum dedi. Aman dedi kıym, istadığınızın kıymetini bilin. Onun yolunun açtığı çığırın kıymetini bilin dava onun davasıdır dedi tabi büyük görükçü ne demek sen biliyor musun bari 85-90 yaşına geliyor bütün meseleleri görmüş merhalelerden geçmiş sonunda bu efendi hazretlerimizin hizmetinin en büyük hizmet olduğunu kendisi bizzat bana Konya'daki evinde söyledi